Gezegen'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma olduğu gibi sizlerde Gezegen'in geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre ve iklim kampanyalarıyla bitiriyoruz. Toksik özelliğe sahip atık yağların ayrı toplanması gerekiyor. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Bu nedenle Malatya'da her mahalleye atık yağ toplama kumbarası koyulmasını ve bunların düzenli toplanmasını isteyen Ebru Can Change.org Taksim Atık Yağ Kumbarası adresinde bir kampanya başlattı. İklim krizi nedeniyle büyük bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkemizde yeraltı su kaynaklarımız geleceğimiz için çok önemli. Ayrıca akarsu, göl, nehir gibi su kaynaklarına ulaşan atık yağların yoğunluğu sudan düşük olduğu için su üzerinde bir tabaka oluşuyor ve su havadaki oksijeni alamıyor. Bu durum suda yaşayan canların hayatını da tehlikeye sokuyor. Ebru Can, Malatya'da yaşıyorum ve iki yıldır atık yağlarımı biriktiriyorum ancak belediyenin Atık yağları teslim alması için belli bir litrenin üzerinde olması gerekiyormuş. Ben iki yıldır biriktiriyorum. Hala istenilen seviyeye ulaşamadım. Eğer her mahallede atık yağ toplama kumbaraları olursa herkes atık yağlarını bu kumbaralara bırakır. Belediyenin de teslim alabilmesi daha kolay olur diyor ve atık yağları çöpe dökmenin de bir alternatif olmadığını belirtiyor. Kampanya Change.org Taksim Atık Yağ Kumbarası adresinde. Edremit Belediyesi'nin Akçay alanı için verdiği hukuksuz inşaat ruhsatlarına karşı çıkmak amacıyla Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin Change.org Taksim Akçay alanı adresinde başlattığı imza kampanyası devam ediyor. Akçay alanı yok olmasın diyerek başlatılan kampanyayı şu ana kadar 15.000'den fazla kişi imzaladı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin verilen inşaat ruhsatlarının iptaline yönelik açtığı davanın Birer kişi keşfe geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bir harita mühendisi ve iki şehir plancısından oluşan bir kişi heyetiyle davacı kurumlardan susak alanlar konusunda tecrübeli iki uzman avukat da alanda yapılan incelemelerde yer aldı. Ege Üniversitesi'nden talep edilen raporla birlikte uzmanların yaptıkları açıklamalar da mahkemeye sunulan dosyaya eklendi. Kuzey Ege bölgesinin son sulak bölgesi Akçay sazlığı ve Akçay alanı yok olmasına karşı devam eden imza kampanyası. Herkesi bu alanı korumaya çağırıyor. Kampanya Change.org Taksim Akçay Sulak alanı adresinde. Herkes kendi yiyeceği sebze ve meyvenin en azından bir kısmını kendi şehrinde yetiştirebilseydi neler değişirdi sorusuyla yola çıkan Bervantan Mardin'de halkın kendi gıdasını yetiştirebileceği kent bostanları oluşturulsun talebiyle Change.org Taksim Mardin Kent Bostanları adresinde bir kampanya başlattı. Yediğimiz sebze ve meyveler yetiştirildikleri yerden bize ulaşana kadar kilometrelerce yol kat ediyor. Bu da karbon emisyonunun artması, gıdalarımızın tazeliğini yitirmesi ve her adımda fiyatının yükselmesi anlamına geliyor. Eğer gıdamızın bir kısmını dahi kendi şehrimizde yetişebilseydik daha ucuz, daha taze ve ulaşım kaynaklı karbon emisyonu olmayan gıdaya erişebileceğimizi belirten Bervantan, eğer gıdamızı kent bostanlarında yetişebilmek için atık durumdaki alanları bostana çevirseydik ve de eski bostanları yeniden kullanmaya başlasaydık kentin pek çok yerinde yeşil alanlar yaratmış olurduk. Yeşil alanlar kentler için karbon yutak alanı olduklarından şehirlerin karbon nötr olma hedeflerine de katkıda bulunurlardı diyor. Mardin'in iklim dostu net sıfır emisyona erişen ve kent sakinlerine taze ve ucuz gıda sağlayarak ekonomik adaleti de destekleyen kentlerden biri olmasını talep eden kampanya Change.org Taksim Mardin kent bostanları adresinde devam ediyor. Marmaris Kent Konseyi tarafından Change.org Taksim Marmaris'ten imdat adresinde başlatılan imza kampanyası ise yaşanan orman yangınlarının ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Muğla Valininin otel ve devrimlik projesi için verdiği ÇED gerekli değildir kararının iptal edilmesi için çağrıda bulunuyor. Ben uygariz ismi change.org özel haber programını derleyen Nil Orman Balpınar, Ebru Tepeler ve Büşra Yar sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. Bu hafta sonunda çok güzel bir haber var. O haberle bitirmek istiyoruz. Nişantaşı Sanat Parkında bu cumartesi hemen yarın yani bir iyilik şenliği şişli belediyesi işbirliği içerisinde gerçekleşecek. İyilik şenliğinde 47 ekolojik ve sosyal açıdan adil ürün ve hizmetler üretmeye çalışan küçük işletmeler. Stand taşacaklar kendilerini tanıtacaklar ve gün boyu da hem çocuklar için hem de büyükler için çok güzel atölyeler var. Bu atölyelerin yanında çok da değerli paneller var bilgilendirici. Dolayısıyla şayet cumartesini güzel bir günde Nişantaşı Sanat Parkı'nda geçirmek istiyorsanız... Bütün bu üreticileri tanımak, tanışmak, panellere katılmak, atölyelerde çocuklarla birlikte iyi ve güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız sizleri burada hep beraber bekliyoruz. Ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Umarız pazartesi yine buluşuruz.